yani Mekke döneminin ortalarına doğru sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın peygamberliğinin 5. yılında nazil olan bir sure, Vaka Suresi. Taha Suresinin ardından nazil olmuş. Rabbim, insanları ibadete yönetmek için bir taraftan cennet vaat ediyor, bir taraftan cehennem korkusunu da veriyor. Bir tarafta kendi rızasından bahsediyor, hoşnutluğundan bahsediyor, bir tarafta da eğer bunlar yapılmazsa, rızası olduğu gibi gazabının da olduğunu ifade ediveriyor. Geçmiş topluluklardan gazabına uğrayanların sonuçlarının nasıl olduğunu da örnekleme yoluyla bize veriyor. Ama bütün bunlara rağmen Mekkeli müşrikler, yok canım öyle şey mi olurmuş, bu dağlar yerinden oynar mıymış, bu yıldızlar dökülür müymüş, bu güneş e, dürülür müymüş, olmaz öyle şeyler diyorlar. Bunun üzerine Rabbim, Eza vaka'at il vaka'atu leysi li vaka'atiha kadibe khafidatun rafi'a ah. iza rujjatil ardu rajja ve bussatil ciba'u bassa fe heba heban mumbe'a ayetleri nazil oluyor O olacak olan olduğunda yani kıyamet koptuğunda onu kimse yalanlayamaz diyor Rabbim. Olunca yalanlamak mümkün değil gayrı. Hani güneş yerinde yok, yıldızlar darmadağın olmuş, yerler pamuk ipliği gibi, yün ipliği gibi havada uçuşmakta. Öyle bir zamanda onu yalanlamak mümkün değil. Herkes başının çaresine bakmaya çalışıyor ve ama kimse de başının çaresini bulamıyor. Ancak müminler buluyor. Onlar da daha önce iman zırhına bürünmüşler. Onlar da olayı yalınız seyrediyorlar. O kadar. Allah onlara hiçbir zarar vermiyor, getirmiyor öyle bir durumda. O olay hafizatün <gülüyor> rafia. Birilerini alçaltacak, birilerini yüceltecek bir olaydır. Yani bu dünyada iken imanın nedeniyle alçaltılmış insanlar var. Aşağılanmış insanlar var. Onlar yüceltilecek. Bir kısım imansızlıkları oranında mal, mülk, makam, mevki elde etmişler onlar da alçaltılacaktır. İza rucce'til ardu racca yeryüzü sarsıldıkça sarsıldığında ve bussetil ciba bessa dağlar darma dağın olduğunda fekanet heba en o dağlar toz duman olup havada Yok olup gittiğinde ve kün tüm ezvajen selase ve siz de üç sınıfa ayrıldığınızda mahşer yerinde insanlar üç sınıfa ayrılıyorlar bir fa ashabul meymene tima ashabul meymene ve ashabul meşäme tima ashabul meşäme ve sabiqun es sabiqun üç gruplar. Amel defteri sağından verilenler, onlar mutlu olan insanlar. Amel defterleri sol tarafından verilenler, onlar da mutsuz olan insanlar. Onlar uğursuz bir gündedirler. Öbürleri de mutlu bir andadırlar. Üçüncü grup ise önden giden öncüler. Önden giden öncü, ölçüler, öncüler için Rabbim, اُلَٰئِكَ Mukarrabun. İşte onlar yakınlaştırılmış insanlardırlar. Şimdi mukarrabun kelimesini biliyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Firavun, Musa aleyhisselamı halkın huzurunda mağlup etmek için ilim adamlarının hepsini çağırır. Ve bütün halkın huzurunda ilim adamlarıyla Musa Aleyhisselam'ı karşılaştırır. İlim adamları kendilerine güveniyorlar. Ve Firavun'a diyorlar ki peki biz galip gelirsek bize ne var diyorlar. Firavun da diyor ki siz mukarrabundan olacaksınız. Yani bundan sonra benim yakınımda yandaşım olacaksınız diyor. Yani kötü politikalar, kötü siyaset güdenler, yandaşlarına böyle dirsek çıkı veriyorlar ya bazen, yardım ellerini uzatı veriyorlar. Anında torunlara da zengin olu veriyor ya. Bu yeni değil. Firavun döneminden beri gelmektedir. Ama bu dünyada Allah'a yakın olmak isteyen Musa Aleyhisselam ve ona iman edenler İsa aleyhisselam ve ona iman edenler. Muhammed aleyhisselam ve ona iman edenler. Ve bu konuda da öncülük yapanlar yalınız. Öncülük yapanlar, önde gidenler, işte onlar da Allah'ın mukarrabunu olurlar. Yani nimetlerin en üst makamı. Cenneti elde edenler var ama cennetin ötesinde Allah Celle Celaluhu'nun yakını olma. Burada yakını olma derken bir mekanla alakası olmayan yakınlık. Hani benim dünyanın öbür tarafında bir arkadaşım vardır, o benim yakınımdır. Ben onu severim, o beni severiz ama binlerce, on binlerce aramızda da kilometre farkı olmasına rağmen o yakınımızdır bizim. Yani dünyada iki insan arasında bile yakınlığı biz kilometrelerle ölçmüyoruz. Sevgiyle ölçüyoruz. Allah Celle Celaluhu onlar yaklaştırılanlardır diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi ashabı ı olalım bir. Yani amel defterleri sağ tarafından verilenlerden olalım. Ashab-ı Şimal dediğimiz sol tarafından amel defterleri verilenlerden olmayalım. Ama amel defteri sağ tarafından verilen sıradan Müslümanlardan değil, Müslümanların önünde öncülük yapanlardan olalım. Hani bu kelimeyi bir de şöyle biliyoruz. Vessabigûne s vesabiqu ila magfiratin min rabbikum ve cennetin arzuhus semavaatu vel Allah'ın rahmeti ve cennetine doğru koşunuz müsabaka yapınız diyor Allah celle celalü yarış yapınız diyor Allah celle celalü müsabaka kelimesini biliyoruz yarışmalar vesabiqu müsabaka kelimesiyle aynı kökten Önde giden, yarışta önde gidenler. Her türlü iyilik de önde olalım. Dur bakalım ne olacak başlasınlar bir görelim. Bunlardan olmayalım. Bunlar ne bileyim ben dilimle gelenleri söyleyemiyorum. Mümin, mümin de hele bir gitsinler bakalım. Yolun yarısına kadar bir varsınlar bakalım. Tehlike yoksa biz de çıkarız bakalım vardılar. E bir geri gelsinler bakalım. Ömrü böyle bitenler var. Böylelerden olmamaya çalışalım. Ama bunlar da hiç değilse hani aksi istikamette cehenneme doğru koşanlar gibi değil ayrıca. Fi cennetin na'im. Onlar na'im cennetlerindedirler. Sulletun minel evvelin ve qalilun minel ahirin. Onların da çoğunluğu öncekilerdendir, azınlığı sonrakilerdendir diyor. Bu konuda tabi tefsircilerimizin bir e, açıklamaları var. Ayet şöyle, o cennetliklerin çoğunluğu öncekilerden, e, azınlığı sonrakilerden diyor. Yani o müsabakada Öne giden öncüler, öncekilerden daha çok. Yani iki türlü yorumlanmış. İslamdan önce geçenlerden olan o öncüler daha çok. Niye? Çünkü peygamberlerin sayısı çok orada. Hadıri Adem'den Hadıri İsa aleyhisselam'a kadar peygamberler ve o peygamberleri hemen iman eden, öncülük yapan mesela İsa aleyhisselam'ın havarileri. O insanlar öncülerdendir. Musa aleyhisselama hemen iman eden yanında yer alanlar. İbrahim aleyhisselama iman edip yanında yer alanlar. Nuh aleyhisselama iman edip yanında yer alanlarla sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın en zor günlerinde iman eden, hemen yanında yer alan, eğer harbe gidiyorlarsa peygamberime zarar gelmesin diye kendisini öne atan Tebliğe gidiliyorsa bir insanın gönlüne daha fazla çabucak imanı yer edeli, yerleştirelim diye koşarak giden insanlar, bunlar öncüler. Veya şöyle anlaşılmış, öncekilerden çoğunluk yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yaşayanlar ve hemen arkasından Tabi'in ve teveüd tabi'inden olanlar evvelkiler. Ve bir de daha sonra kıyamete kadar gelecek olanlar diye de mana verilmiş. Öyle veya böyle. Mükafat önden gidenlere. Cennet ve cennette Rabbime yakın olma önden gidenleredir. Ha müminlere de cennet vardır o ayrı. Onlar cennette ala sururun mevzune mücevherlerin her çeşidiyle işlenmiş koltuklar üzerindedirler. Bu, bunları dinlerken diyalınız şuna dikkat edelim: Allah Celle Celâlü Cenneti bize tarif ederken, bizim bildiklerimizi önümüze getirerek tarif ediyor. Başka türlü tarif olmaz. İnsana tarif olmaz. Mesela siz bir adama deseniz ki ben işte Malezya'ya gittiğimde bir şey gördüm. Çok acayip bir şey gördüm. Anlattınız mı? Anlatamadınız. Adam sorar ne gördüm? Ya acayip bir şey. Ve bunu böyle kesseniz hiçbir şey anlatamazsınız. Ha yiyecek maddesiydi derseniz insan o karşınızdakinin zihnini yiyecek maddelerine çekersiniz. Yiyecek maddelerinden de meyveye veya sebzeye çekersiniz. Sebzelerden de birine çekerseniz. O da bizim ülkede yoksa benzetirsiniz o sebzeyi. Salatalık gibiydi, domates gibiydi gibi. Bunun bildiği birini örnek vererek anlatırsınız. Yoksa anlatamazsınız. Allah Celle Celaluhu de cenneti bize tarif edecek. E bizim... Hayal gücümüzü o biliyor. Aklımızın gücünü o biliyor. Öyleyse bizim bildiklerimiz de bize tarif ediyor. Orada mücevherlerle işlenmiş tahtlar, koltuklar. Bu dünyada bile işte filan ülkeden getirilen koltuklar var. Zenginlerimiz getirtiyorlar. Koltuğun tanesi 10 milyardan 20 milyardan bir tanesi. Sıralayiver altı tanesini. Yüz milyardan alınıp satılanları var. Bir antikacı, bu işle uğraşan çok zenginlerimizin de danışmanlığını yapan bir beyin evine gitmiştik. O göstermişti. Şu koltuk. O günün parasıyla yani benim maaşımın 35.000 bin olduğu bir dönemde 5 milyon demişti. O koltuk. Bir tane koltuk. Her taraf işlemeli tabii. Tarihi özelliği de var. Bu değil. Yani bu on milyarlık, yirmi milyarlık, otuz milyarlık koltuklar da değil o. Çünkü o mücevherler bu dünyanın mücevheri de değil. Cennete uygun mücevherler olacaktır. يَتُوفُ aleyhim وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ Onların etrafında onlara hizmet etmek üzere ölümsüzlüğe ulaşmış gençler hizmet edeceklerdir bi ekvabin ve ebariq ve kesim mimmayin testiler, ıbrıklar ve dolu dolu bardaklarla etraflarında dolaşacaklar. En güzel içecekleri içecekler ama la yusad yaun ve la yunzifun. O içecekler baş ağrısı da yaptırmıyor, akıllarında almıyor. Yani sarhoş da etmiyor. Ve fakihetimim ma yetehiyarun. Yeyendikleri meyveler ve lahmi tayrim mimma yeştehun arzu ettikleri kuş etleri de var. Ve hurun in ve güzel gözlü huriler. Ke emthalil lü'lül meknun gizli inciler gibi. Bütün bunlar bu dünyadaki yaptıklarının karşılığı olarak verilecektir, diyor Allah Celle Celaluhu. İyiliğin karşılığı iyilik, kötülüğün karşılığı kötülüktür. Bu dünyada iyi yaşarsak karşıda iyiliği buluyoruz. Hani dünya ahiretin ekin tarlasıdır. Neyi ekerseniz onu biçeceksiniz. Arpa eken arpa ekiyor. Arpa eken buğday almıyor. Buğday eken fasulye almıyor. Fasulye eken de pırak almıyor. pırak eken de buğday almıyor. Neyi ekerseniz onu biçeceksiniz. Rabbim cezaen bima kânu yamelun. O cennetin güzelliklerinin tamamı neyin karşılığıdır diyor. Bu dünyada yaptıklarınızın karşılığıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Cenneti yine tarif etmeye devam ediyor. La yesme'une fiha lauven ve la te'thîmâ. O cennette boş söz yok, günah sözleri de yok, günah işlemek de yok ancak kıylen illa kıylen selamın selam ancak selam sözü vardır ve selamı çağrıştıran konuşmalar sohbetler vardır insanı selamette kılan konuşmalar vardır ve ashabul yemin ma ashabul yemin o Amel defteri sağ tarafından verilmesi nedeniyle mutlu olan insanlar var ya onlar nedir onlar nerededir onlar fi sidrim mahlud dikensiz kirazlar vardır onlar için va talhim menzu manzut dizi dizi hurmalar vardır hurma dalları vardır ve zillin uzanmış gölgeler vardır. Ve meşkub, şırıl şırıl akan sular vardır. Ve fakihetin kesira, çok meyveler vardır. La maktuatin ve la memnu'a, kesintisi olmayan, yani yokluğun uğramadığı ve yasağın da olmadığı meyvelerden oluşan bir cennet. Ve furuş merfu'a yükseltilmiş döşekler vardır. İnna nahu ne inşaa biz onların eşlerini yeniden inşa edeceğiz cennette. Fajal nahu ne hepsini bakireler yapacağız. Uruben etraba yaşları aynı olacak. Aynı yaşt sevgililer olacaklar. Yani eşler birbirine karşı. Şimdi eşler birbirine karşı yaşıt olacaklar diyor Allah Celle Celalü. Kim için? Li ashabil yemin. Amel defteri sağ tarafından verilenler için diyor. Sullatun <sülletüm> minel evveline ve sullatun minel ahirin. Şimdi yukarıda sullatun <sülletüm> minel evveline ve qalilun minel ahirin demişti kimler için? Her işte hayırlı işte öncü olanlar için. Evvelkilerden birçok, birçoğu öncekilerden, birçoğu da sonrakilerden diyordu burada. Yani ashab Yemin, yani amel defteri sağ tarafından verilenler diyor. Orada ise öncülerin genelde az insanlarlar olacağını da işaret etmiş oluyor. Öncüler az olurlar. Çoğunluk arkadan gelir genelde. Hani kahramanlar yani ulubatlı şeye çıkar, burca, galenin burcuna çıkar, çıkar, bayrağı diker ondan sonra. Diğerleri oraya hücum ederler. Öncü olmak zordur. Zor olan şeyler de zaten az olur. Ama çoğunluğun yapabileceği işlerde insanlar da çok olurlar. Sonrakilerden de, öncekilerden de çok insan olacaktır. Amel defteri sağ tarafından verilenler diyor ve onlar için de cennetler vardır diyor Allah Celle Cellealu. Peki, amel defteri solundan verilenler ve ashabı şimali, ma ashabı şimal, nedir onlar? Yani amel defteri solundan verilenler nerededir? Fi semumin ve hamim, zehirleyen Cehennem dumanının içerisinde ve kaynayan kaynar suların içerisindedirler. Bir tarafta kaynar sular, öbür tarafta zehirleyen insanın derisindeki o deliklerden içeriye dahi zehirleyen dumanın girebileceği bir hal içerisindedirler. Ve zillim min yahmûm. Kara dumanların bastırdığı bir gölgenin içerisindedirler. Bir tarafta kaynar sular ki o da irinlerinden meydana geliyor. Kendi yanmış tenlerinden meydana geliyor. Öbür tarafta cehennem alevinin kara dumanları zehirliyor. Bir tarafta da o kara duman onları gölgeliyor. La baridin ve la kerim. Hiç serinlik yok, hiç faydada bir taraftan geldiği yok. Onlar daha önce mütrafiydiler. Suçları neden dolayı neden oraya girdiklerini Rabbim anlatıyor. Çünkü onlar daha önce mütrafiinden idiler. Mütrafiin Kur'an'da çokça tekrarlanan bir kelime. Zenginlik nedeniyle azmışlar, peygamberlere karşı baş kaldırmışlar bu insanlar. Mütrafin hastalığı diye bunu daha önce anlatmıştık. Mütrafin, dünya nimetlerine doymak nedeniyle peygamberlerin tebliğına kulak tıkayan ve onları ezmeye, yok etmeye yönelen insanlar bunlar. Bana dünya nimetleri yeter, başka bir şey istemem ben demeleri sebebiyle cehennemde bu azapla azaplandırılacak. وَكَانُ يُسِرُّنَ al الْحَنْثِ الْعَظِيمِ Büyük günahlarda ısrar ediyorlardı. Büyük günahların başında inkar geliyor, şirk geliyor. Allah'ın, İsa Allah'ın oğludur demek geliyor. Veya Rab, yalnız Yahudilerin Rabbidir, diğer insanların Rabbidir demek geliyor. Ondan sonra anne babaya karşı gelmek, ısyan etmek geliyor, yalan söylemek geliyor, haram yemek geliyor, iftira etmek geliyor. Kıybet etmek geliyor, yetim malını yemek geliyor. Ve kanu yegürolun e idam etne ve künne türab ve idam e dünyada ikinci şöyle diyorlardı. Biz öldüğümüz zaman ve toprak olduğumuz zaman ve kemik haline geldiğimiz zaman mı biz diriltileceğiz? Diyorlardı. Evaba ünelevvelün bizden önceki geçen atalarımız da mı diriltilecek? diyorlardı. Yani hala bir kısmının aklına bu yatmıyor günümüzde. Ya hocam bin sene önce, beş bin sene önce ölen adamların toprağından onu nereden bulacak? Toprağı bile kaybolmuş gitmiş. Su götürmüş gitmiş. Sel almış kabristanı götürmüş gitmiş. denize kürümüş ve buhar olmuş yukarıya çıkmış. Oradan yağmur olmuş aşağı inmiş. Yani devir daimlerle yok olup gitmiş. Sen bunu diyorsun. O hayran olduğum batıdaki adam da diyor ki, yeryüzünde hiçbir şey kaybolmaz. Rabbim diyor ki, söyle onlara kul innel evveline vel ahirin. Öncekilerde, sonrakilerde. Yani şu anda bizden önceki Hazreti Adem'e kadar varan Hazreti Adem dahil. Bunlar ve bizden sonra gelecek olan, en son doğacak olan insanda dahil Lemjmuone ilamigati yemin malum. O malum günün vakti geldiğinde hepiniz orada toplanacaksınız diyor Allah Celle Celaluhu. Tümün inneküm ey hudalar, lounal müktedibun. Daha sonra ey sapkınlar ve yalancılar, yalanlayanlar Allah'ın kitabını yalayan, yalanlayanlar. la akilune min şerimin zakkum. Siz cehennemde aç gezmeyeceksiniz. Yiyeceksiniz ama zakkum ağacından yiyeceksiniz. فَمَا لِعُونَ مِنْهَ الْبُطُونَ Karınlarınızı o zakkumla dolduracaksınız. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ el الْحَم۪يمِ Kaynar sular içeceksiniz üzerine. فَشَارِبُونَ شُرْبَ <الْحِيم> Susuzluk illetine tutulmuş hastaların su içişi gibi o kaynar suları içeceksiniz. Hâzâ nüzülühüm <gülüyor> yevmettîn. Ceza gününde sizin ziyafetinizde işte bunlar. Zakkum yiyeceksiniz, kaynar su içeceksiniz. Diyor Allah Celle Celaluhu. Nâhnu haleqnâküm felevlâ tusaddikûn. Yahu sizi yaratan biziz, niye tasdik etmiyorsunuz? Tasdik etmeniz gerekmez miydi? Doğrulamanız gerekmez miydi? <gülüyor> Muhterem seyirciler. Bu ayeti kerimeleri, kafirlerin yanışını seyreder gibi okuyup da zevk alanlardan değil. Cehennemle ilgili her ayetleri okuyuşumda kendim için korktuğum gibi diğer insanlar için. Başta yakınlarım, çocuklarım, annem, babam ya akrabalarım ama bütün insanlık ailem. Onun için tefsirimizin başında diyoruz. Bütün insanlarla kardeşiz çünkü Hazreti Adem'den geldik. İnsan kardeşinin yanmasını istemez. Kendimin de yanmasını istemem. Ku ve ahliküm nara ve ailenizi ateşten koruyun diyor Allah Celle Celalı. Başta kendimiz sonra ailemiz sonra bütün insanlık ailesini korumak Rabbim onun için indirmiş zaten yani böyle yapacağım bakın falan o anlamda değil yapmayın bu dünyada. Felaülah tu ya o tasdik etmeniz gerekmez mi? Allah'ı kitabını, Resulü'nü tasdik etmeniz gerekmez mi? Eferâeytüm mâ Peki sizin çocuk yapmanız için atmış olduğunuz meniyi görmüyor musunuz? E'entüm tahlugûnehu emnehnül haligûn. Onu siz mi yaratıyorsunuz? Ben mi yaratıyorum? Yahut biz mi yaratıyoruz? Yani... Çiçeği biz yaratmıyoruz, insanı biz yaratmıyoruz, dağı biz yaratmıyoruz, taşı biz yaratmıyoruz, kuşu biz yaratmıyoruz. Her şeyi o Allah Celle Celaluhu yaratıyor. Öyleyse bizim de görevimiz onu tasdik etmektir. Tasdik edenler cennete yalanlayanlar cehennemedir. Onun için dikkatli olalım. İman eden tasdik eden eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve rasuluhu Ben şahitlik yaparım ki Allah'tan başka yaratan, yaşatan, yöneten yoktur. Yine ben şahitlik yaparım ki Muhammed onun kulu ve rasulüdür diyenlerden olalım. Çok şükür öyleyiz. Öyleyse onun getirdiği kitaba göre onun yaptığı şekilde hareket edelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.